Hazreti Adem'in çocukları e, ensest ilişkiyle çoğaldı. Bunun tevhili nedir? Habil ve Kabil mevzusunda aralarındaki husumetin sebebi eş miydi? Yani böyle bu soruyu bu şekilde Soru sormak doğru de değil. Evet, evet Hakan kardeşim elbette siz geldiği gibi soruyorsunuz. Ee, esasında bu kardeşimiz bu soruyu böyle sormamalıydı. Allah Teala'nın yaratışa dair kanunları var. Yani ya Yohanna suttaku Rabbinizi ki yarattı sizi tek bir nefsten ve yarattı ondan eşini. Önce topraktan Hazreti Adem'i yaratıyor. Sonra Hazreti Adem'den eşini var ediyor. İnne mesel İsa indallahi kemesel Adem. Yarattı onu topraktan. Hani bilir diyordu ya Adem'in de babası vardı. Halbuki bunu söyleyen adam küfre girer. Niye? Ne diyor Cenabı Hak? İnne mesale İsa indallahi kemesale Adem. Hazreti İsa'nın misali Hazreti Adem gibidir Allah Teala katında. Ama Hazreti Adem'in hali İsa-i çok daha farklı. Nasıl? Halakahu min turabin. Hazreti İsa'nın sadece babası yok, annesi var. Hazreti Adem'in ne annesi var ne babası var. Halakahu min turabin. Onu topraktan yarattı. Hu zamiri nedir Hakan kardeş müfrette mi evet. müfret müzekke ekeme gidiyor Allah. Hazreti Adem'e gidiyor Eğer Ademler olsaydı halakahum diyecekti. Sonra öncesinde yani Adem inne mesele AİS'a inda Adem Adem Aleyhisselam diyor zamir ona gidiyor Ya Allah Teala din mi öğretiyor bunlar He? ne yapıyorlar din mi öğretiyor Satma mı ediyorlar yeni bir din mi kuruyorlar ne yapıyor bu adam Şimdi, Efendim, Hz. Adem topraktan yaratılıyor bak. Anası babası yok işte. Topraktan yaratılıyor. Allah Teala'nın orada kanunu farklı. Peki sonra Hz. Havva annemiz onun yaratılışında da kanun farklı. Onu da Hz. Adem'den yaratıyor. Peki sonra bu ikisinden çocukları var ediyor. Yani, Havva annemizden bir batında iki çocuk dünyaya geliyor. Sonra başka bir batında iki çocuk dünyaya geliyor. Allah Teala, Hazreti Havva'nın rahmini farklı iki kadının rahmi gibi halk kadir değil midir? Elbette kadirdir. Dolayısıyla bir batında iki çocuk doğuyor, biri kız biri erkek. Sonraki batında iki çocuk doğuyor, biri kız bir erkek. Bunlar çaprazlama birbiriyle evleniyorlar. Wa tulâ'eleyhim neb'e ebnei âdeme bil hak. Allah Teala bize onların iki kardeşin kıssasını anlatıyor. Ne var arka planda? Biri diyor ki ben o kızla evleneceğim. O diyor ben onunla evleneceğim. İşte o bahsedilen ilişki eğer Kabil'in dediği yerine getirilseydi o zaman olurdu. Ama o olmadı olmadığından dolayı kardeşini öldürdü. Demek ki burada bahsedilen türden bir ameliye yok. Yani Allah Teala farklı şekillerde yaratıyor. Nasıl? Önce Hz. Adem'i topraktan Hz. Havva'yı Hz. Adem'den sonra çocuklarını ayrı batınlar ayrı kadın gibi değerlendirilmeli. Her batında iki çocuk dünyaya geliyor. Ondan sonra Onların çocukları normal evlilik, sonrasında devam ediyor. allah Teala hükümleri gördüğünüz gibi Hz. Adem'de farklı, Hz. Havva'da farklı, çocuklarında farklı bir uygulama var, hükmü var. Öyle takdir ediyor. Sonrasında kıyamete kadar usulü koyuyor. İşte insanlar nasıl evlenecek, kiminle evlenir, kiminle evlenemez. Kur'an-ı Kerim bunun usullerini tayin etti. Kiminle evlenemeyeceğimizi kimden öğreniyoruz? Rabbimizden öğreniyoruz değil mi? Hurrimet aleykum, ummahatukum Ayet devam ediyor, Kur'an-ı öğretiyor. Peki Allah Teala bize bildiriyor. Başta da Allah Teala Hz. Adem farklı, Hz. Havvai farklı, batınları farklı var etti. Ona göre hükümler tayin aynı